Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillahi nehmaduhu ve nesta'inuhu ve nestağfiruhu. Ve nâvzu billahi min şururi enfusina ve min seyyâti amalina. Men yehdihillâh felâ mudillelâh ve men yudlil felâ hâdiyeleh. Ve neşhedü en lâ ilâhe illallâhu vahdahu lâ şerîkeleh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasûlâh. Ve ilahukum ilahum vahid la ilaha illa huvar rahmanur rahim ve kebbirullah tekbira Allahu Hem ma بعد, fya ibadallah, ittakul Allah ve ati'u. Inna Allah ma al-lazina ittakul, vel-lazina humu sinnun. Kal Taala azze ve celi kitabi il kereem. Azzubillahim ne şeytanir rajiim. Bismillahi r Ve la Allah fil asim. Okuduğum ayet hak. ''Toptan hepiniz Allah'ın ipine sarılın ve fırka fırka olmayın.'' buyuruyor. Allah'ın ipi tabii ki Kur'an-ı Kerim'dir ve hepimizin kurtuluşa ermek için, bulunduğumuz çukurlardan yükselmemiz, kurtulmamız için Allah'ın yukarıdan bize saldığı ip kabilinden kitabına sarılmamız gerekiyor. Evet, özellikle de bu bayram günlerinde Allah'ın kitabını diğer insanlara da duyurmak, davet ve tebliğ görevimizi yapmak ve o kitabın yönlendirdiği şekilde güzel bir hayat, ömür sürmek, imtihanımızı kazanmaya gayret etmek hepimizin şiarı olmalı. Kaçıncı defa bilmiyoruz, hepimizin farklı farklı bayramları oldu. Bilmiyoruz bundan sonra kaç defa bayram yaşayacağız. Dolayısıyla böyle bayramların bize sayılı günler gibi hayatımızda sınırlı olduğunu ve ömrümüzün mutlaka bir an sona ereceğini hatırlatması söz konusu. Bayramda ölümler hatırlatılır mı? Tabii ki hatırlatılır. Biz bayramımızı sadece çılgınca eğlenmek, faşink gibi, festival gibi değerlendirmek durumunda değiliz. Bayramlar her şeyden önce Allah'a yakınlaşma zamanlarıdır. Kurban yaklaşma demektir. Bayram Allah'la daha yakın irtibata geçmek ee, onun rızasını e, öne almak demektir. O yüzden bayram namazı kılınmadan bayramlaşılmaz. Ee, önce tabirca ise Allah'la bayramlaşılır, tekbirler getirilir, e, e, ekstra ibadetler yapılır, başka zaman kılınmayan bayram namazı eda edilir ve fazlaca Allah'ın adı yüceltilir. Ee, ihtiyacımız olduğu için. Tekbirler bayramların ziynetleridir. Yani Allah'ı yüceltmek bizim bayramımızın esasıdır. Başka bayramlarda Allah'ın düşmanları yüceltilebilir. Biz sadece Allah'ı yüceltmeyi bayram içinde esas kabul ederiz. Bayramlar neşe ve sevinç günleridir. İslam kendi toplumunu huzur ve sevincin zirme, zirvelerine tırmandıran, kendine has özel günler ihdas etmiştir. Ee, ve bu günlerde kendine inanan insanların daha bir kaynaşmasını, daha bir beraberliğini e, istemiştir. Dinimiz e, her şeyde olduğu gibi orta yolu öne çıkartır. Aşırılıklar söz konusu değildir. E, dejenere olmuş toplumlarda olduğu gibi Bayram konusunda da aşırılık söz konusu edilmez. Her toplumun kendi inançlarına göre kendine has bayramları olabilir. Ama İslam toplumunda iki bayram kabul edilir. Peygamberimiz Medine'ye hicret ettiklerinde Medinelilerin iki ayrı günde milli gün olarak tarihlerindeki kahramanlık olaylarını e, gündemleştirerek iki bayram yaptıkları güne şahit olur ve buyurur ki Allahü Teala size kutladığınız bu iki bayrama bedel olarak bunlardan daha hayırlısını Ramazan bayramı ve Kurban bayramını e, lütuf olarak ihsan etmiştir. O yüzden milli bayram, dini bayram diye Peygamberimiz iki çeşit bayram kabul etmiş değildir o toplumda kutlanılan bayramları iptal ederek Allah'ın bunlardan daha hayırlı iki günü bayram olarak verdiğini bildirmiştir. Yani Müslümanlar Ramazan ve Kurban bayramını bayram olarak kabul ederler. Bayramlar tekbirlerle yüksek sesle getirilen bu ifadelerle coşkunun dış alemle paylaşıldığı günleri de içerir. Bu özel namaz ve tekbirler e, bayramın e, Allah'la irtibatını öne çıkartır. E, namazdan, bu güzel randevudan sonra insanlar arası bayramlaşma başlar. Aileler, akrabalar daha sonra diğer Müslüman büyükleriyle bayramlaşılır. E, ve e, hatta e, kimi Müslümanlar mezar ziyaretinde filan bulunurlar. Ölülerle de bayramlaşmayı bir güzel adet olarak uygularlar. Bayramlarda ölüleri de ölüm ölümü de unutmazlar. Onunla irtibatını da kurarlar. Evet, e, e, namazsız bayram olmaz dedim. Peygamberimiz bu günümüzde yapacağımız ilk şey namaz kılmaktır buyuruyor. Buhari ve Müslim'in rivayetinde. Demek ki bayramlar Allah'a kulluk zamanıdır. eee Haçta nasıl önce şeytan taşlanır sonra bayram başlarsa şeytanı mağlup etmeden şeytanları taşlamadan müminler kurbanda bayram yapmadığı gibi bizim de şeytani güçlere tavır aldığımızı sadece Allah'ı yücelttiğimizi tekbirlerle ifade ederiz ve bayramda günahlar, haramlar, isyanlar ile eğlenceleri öne çıkartmadan televizyon programlarında bayramla alay eder gibi, Ramazanla alay eder gibi bir sürü eğlenceleri öne çıkartırlar. Onlara etmeden veya bayram tatili diye deniz kenarlarında işte gayri İslami eğlencelerle bayramı geçirmeden Müslümanlar birbirlerine karşı kardeşane ilişkilerini bayramda da sürdürürler. Evet. <gülüyor> bayram günlerimizde maalesef e, çok e, rahat olamıyoruz. E, buruk bir bayram yaşıyoruz. Filistin'de, Suriye'de nice Müslümanlar e, evsiz, barksız e, yeme içme konusunda da bayram yapabilecek imkanlardan çok uzak nice zulümlere muhatap oluyorlar. Gönül istiyor ki Müslümanlar huzur içerisinde kardeşhane ilişkilerini sürdürerek yeryüzündeki fitneleri, fesadı, zulmü bertaraf ederek bayram yapsınlar. Ama maalesef bu dünyanın Müslümanlara ve diğer insanlara karşı zulümlerine cevap veremeyecek durumdayız böyle bir bayram yaşıyoruz. Aslında bayram bir liyakattir. Yani güzelliklere, sevinçlere bayram yapılır. Olumsuzluklara, problemlere karşı da belki matem yapılır. Kayıplara matem olur. Kur'an'ın sosyal ve siyasal hayata yansıması gereken tüm hükümleriyle dünyanın e, e, Kur'an dışı bir hayata sürüklendiği bir ortamda e, e, Kur'an'ın hükümlerinin ihmal edildiği bir ortamda bayram yapmaya ne kadar hakkımız olduğunu mümkün düşünebiliriz. Ve bazı arkadaşlarımızın dediği gibi bu noktada da aşırılığa gidip Mekke'de Müslümanlar bayram yapmıyordu. Biz de Mekke dönemindeyiz. Öyleyse bayram mı olur gibi bir tavırla dinin bize ikramını yok sayabiliriz. Bunlar bu konuda da aşırılık demektir. Tabi buruk bir sevinci tadıyoruz bayramda da. Ama yine de Rabbimizin ikramını, ihsanını unutmadan bayramlarımızı Müslümanca değerlendirmeli. Çocuklarımıza, ehlimize de e, bayramdan yola çıkarak İslam'ın güzelliklerini daha fazla ortaya koyabilmeliyiz. Evet, bu anlamda bayramlar Allah'a kulluğun bir neticesidir. Ramazanda oruç tutan insanların e, bayram yapmaya e, Rabbimiz tarafından e, ikram edilerek yönlendirilmesi söz konusu. Tüm vücuduna ve nefsinin arzularına oruç tutturan kendini Allah'a adayıp nefsini ve sevdiklerini kurban edebilenlere Allah'ın bir ikramıdır Ramazan ve kurban bayramları. Tabii Allah'a ibadetten uzak yaşayanlar olsa olsa şeker ve et bayramı kutlarlar. Onlar oruçtan uzak iseler Allah'a yakınlıktan mahrum iseler şeker bayramı onlar için belki bir teselli söz konusu olabilir. Bayramlar sadece sevinç günü değildir. Aynı zamanda şükür, zikir ve diğer müminlere hatırlatma, onlarla ilişki, muhasebe ve derlenip toparlanma günleridir. Bundan sonraki zamanlarımızı planlayıp programlama açısından bir önemli günlerdir. İnşallah bu bayramlarda da tatilden ziyade kardeşliklerimizi perçinlemek, büyüklerimizi ziyaret edip, karşılıklı ilişkilerle bazı meselelerimizi gündemleştirmek ve Müslümanların merhametle, şefkatle davet ve tavsiyelerimizi yerine getireceğimiz güzel günlerimiz olur inşallah. Bütün bunlarla birlikte unutmamalıyız ki İslam'ın vakar ve şahsiyetini, olgunluk ve yüceliğini dinimiz her zaman üzerimizde görmek ister. Ee, bayram günlerinde e, kafirlerin yılbaşı veya faşinklerinde, festivallerde olduğu gibi e, bir sürü arkasında gözyaşı bırakmaz. Rezaletler, içkiler, e, Söz konusu olmaz. Onların bayramlarından uzak olduğu gibi layik seküler bayramlardan da çok daha farklı bir bayramımız vardır. Devletin mecbur tutması, törenler yapması vesaire ile birlikte o Ramazan ve Kurban bayramındaki günleri halk bayram olarak ne yapmaz, değerlendirmez, temiz elbise giyip Birbirleriyle bayramlaşmaz, bayram gibi görmez onları. Dolayısıyla devletle halk arasında bayram konusunda da ciddi bir e, fark e, söz konusudur. E, bayram günleri e, eş dost ziyaretinde bulunmak, özellikle gariplerin, fakirlerin, çocukların, yetimlerin e, sevinmesi için imkanlar oluşturmak e, tavsiye edilen hususlardandır. Evet evet dolayısıyla ne yapalım çevremizdeki garipleri de çocukları ve diğer mahrum insanları da Suriyeli göçmenleri de bayramlarda unutmayalım komşu ziyaretlerinde daha çok kimsesi olmayan insanların ziyaretini bence önemseyelim çok daha sevaba gireriz Evet, bayramların gerçek bayram olması için e, İslam'ı tümüyle hayatımıza yaşamamız, e, Allah'a hakkıyla kulluk yapabilmemiz, e, Müslümanca görevlerimizi ifade edebilmemiz ve e, meleklerin cennetle müjdeleyebileceği, e, insanlardan olmamız için gayret sarf etmeliyiz. Esas bayramımız İslam'ın hakim olduğu, bizim de imtihanımızı başarıyla geçtiğimiz zaman dilimleridir. İnşallah hepimiz bu tür gerçek bayramlara ulaşacak bir gayret içinde oluruz. Rabbimizin istediği üç temel esas vardır müminlerden. Gerçek manada Allah'a hakkıyla iman edenlerden. Birisi ilim, diğeri cihat, bir diğeri de takva diye ifade edebiliriz. Bütün İslami esaslar bunların içerisine girer. İlim, dosdoğru bir şekilde Kur'an'ı ve Peygamber'in Kur'an'ı nasıl yaşadığını bilmek, ile irtibatı olmak, dünyayı da kendini de iyi tanımak demektir. Bunu yaşamak için her türlü zahmetleri, zorlukları aşabilmek, cehd ve çaba içinde olmak cihatla ilgilidir. Üçüncüsü de bunları en güzel şekilde Rabbimizi razı edecek tarzda uygulamak takva ile ihsan bilinciyle alakalıdır. Kur'an-ı Kerim bu üç özelliği öne çıkartır. Allah indinde... E, en kıymetliniz takva sahibi olanınızdır der. Cihad edenlerle etmeyenlerin bir olmadığını, yine e, hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu diyerek e, ilme ve cihada vurgular yapar. E, i̇nşallah e, bu üç özelliği e, hakkıyla yerine getirmeye çalışırız. Bayramda da diğer e, kardeşlerimizle e, daha e, bağlarımızı kuvvetlendiren ve hepimizin Allah'la bağını güçlendirecek bir tarzda davetimizi de yerine getiren, bayramı da Allah'a yaklaşma zamanları olarak algılayan konumlarda oluruz. Evet, Rabbimiz hepimize gerçek bayramlara kavuşmayı nasip etsin. E, aramızda huzur kardeşlik muhabbet sevgi ve samimiyet e, unsuru olacak şekilde iman bağımızı güçlendirsin. E, e, Müslümanca yaşamak nasip eylesin, Müslümanca ölmeyi hepimize lütfetsin inşallah. E, Ela inne el kelam ve eblag'en nizam kelamullahil melikil azizil allem kema karallahu tebareke ve teala fil kelam. Bize Kur'an festemi ola ve ancito lalakum turhamun. Aüzu billahi min Şeytanir raje islam